Osmanlı yayın evi sunar. Kasetlerle dinimi öğreniyorum. Dördüncü kaset. Peygamberimiz. Eser Abdülkadir Dedeoğlu. Radyofonik metin Kasım Göçmenoğlu. Her işin bir yapanı vardır. Bütün varlıklar bir yaratıcının eseridir. Var eden, yaradan tektir. Ve o Allah'tır. Bu kainat nasıl oldu? Neden oldu? Biz niçin yaratıldık? Nasıl yaratıldık? Bunları kendi imkanlarımızla bilemeyiz. Ancak... Allah bildirirse bilebiliriz. Tahminler yapabilir, çeşitli zanlar ve vehimler ileri sürebiliriz. Ama bunların hiçbiri hakikatin ta kendisi olamaz. Hakikat tektir ve hakikat Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla bildirdikleridir. Peygamberlerin bildirdikleri doğru haberdir. Onlar asla yalan söylemezler. Duyu ve akıl yapıları bizim gibi değil, Allah'tan bilgi almaya uygun yaratılmıştır. Allah'la insanlar arasında bilgi köprüsüdürler. Ancak peygamberler de Allah bildirirse bilebilirler. Peygamberler insanlık için gönderilmiş, yana yana tükenmeyen ışık kaynaklarıdır. Hem dünyayı hem ahireti, Ümmetlerinden daima iyi bileler. Selamunaleyküm. Valeyküm selam. İşiniz biraz uzun sürdü galiba abi. Hakınızı helal edin beklettim sizi Fakat canıma sıkılmadı amca babaannemle sohbet ettik Babaanne Cık, Buyur yavrum ne diyecektin Şey yok bir şey affedersiniz <gülüyor> Düşündün düşündün Tam sormaya karar verdin vazgeçtin Neden Affedersin babacım sana da hoş geldin diyemedim Kafama bir şeyler takılmıştı da Ne takılmıştı oğlum Şey vakit çok geç oldu mu Neden vakti soruyorsun Misafirler yoldan geldi uykusuz bırakmayalım ne münasebet canım biz sizi ziyarete geldik Yemek yediniz mi? Yengen bekletme yedik abi elhamdülillah e, O zaman izin verirseniz e, birkaç yudum da ben atıştırayım Afiyet olsun biz biraz daha oturacağız herhalde. Kardeşim kafasına takılanı öğrenmedikçe uyuyamaz biliyor musunuz? Şu kafana takılan konu neydi yavrum söyler misin? Şey geçenlerde bir zamanlar sen yoktun Hı. hiçbir şey yoktu Sadece Allah vardı demiştim baba Demiştim Sonradan çeşitli varlıklar yaratıldı. Peki insan yaratılmadan önce hangi varlıklar vardı? Yani nasıl oldu? Bu konular yaşına göre biraz büyük meseleler değil mi yavrum? Tamam da biz bunları bilemez miyiz? Kendi imkanlarınla bilemezsin oğlum. Belki sadece bir takım tahminlerde bulunabilirsin o kadar. Ama merak ediyorum ben. Tabi tabi bu en tabi hakkın evladım. İnsan merak eder. Peygamberler işte bu gibi zor soruların doğru cevabını vermek için gönderilmiş. Bu konuyu ancak nereden öğrenebiliriz biliyor musunuz? Ben biliyorum. Kur'an'dan öğrenebiliriz. Evet ancak Kur'an'ı Kerim'den. Efendimizin hadislerinden öğrenebiliriz. Ama bunu ben de biliyordum. Yani Kur'an'da acaba bunlar nasıl açıklanıyor? Onu sormak istemiştim. <gülüyor> evet. Evet insan yaratılmadan önce kainat yaratılmıştı. Gökler ve yer başlangıçta bitişikti. Bir karışım halindeydi. Allah onları ayırdı. Yakın gök ışıklarla donatıldı. Dünya canlıların yaşaması için uygun hale getirildi. Güneş, ay ve yıldızlar yörüngelerinde yürümeye başladılar. Dünyanın da bir yörüngesi vardı. Kendi çevresinde dönerken, gece ve gündüz güneşin etrafında dönerken mevsimler meydana geldi. Yaratılanlar Allah'ın koyduğu kurallara karşı gelmediler. Çocuklar, gezegenlerden biri yörüngesinden çıksa kainat alt üst olur biliyor musunuz? Allah korusun ya. Demek yüzyıllardır bütün gezegenler hiç sapmadan, şaşırmadan yörüngelerinde dönüp duruyorlar. Melekler nurdan yaratılmıştır. Erkeklik ve dişilikleri yoktur. Melekler hayır için yaratılmıştır. Her birinin ayrı ayrı görevleri vardır. Durmadan Allah'ı zikir ve tesbih ederler zikir, tesbih ve ibadet nuruyla gıdalanırlar. Nura yakın olan güzel kokulardan hoşlanırlar. Aferin kızıma. Ha, galiba siz bunları biliyorsunuz. Biliyoruz. Biliyorum. Peki sorunu bir daha sorar mısın yavrum? Ben konuyu dağıtacağım yoksa. İnsan yaratılmadan önce hangi varlıklar vardı? Ha. Yani nasıl oldu demiştim? Evet. Evet insan yaratılmadan önce melekler, cinler ve ve hayvanlar vardı. Melekler nurdan ...cinler alevli ateşten, hayvanlar da sudan yaratılmıştı. Önceleri dünyadaki halifelik görevi cinlere verilmişti. Fakat cinler aşırı gittiler. Kötülükleri, iyiliklerini kat kat geçti. Bunun üzerine Allah cinleri yeryüzü idare görevinden aldı ve insanı yarattı. İnsan topraktan yaratıldı değil mi babaanne? Ama sadece ilk insan topraktan yaratıldı yavrum. Bu ilk insan biliyorsunuz Hazreti Adem'di. Sonra Allah Adem'den eşini de yarattı ve artık insanların çoğalması bir erkekle bir dişiden olmaya başladı. Yani insan dünyaya görevli olarak şerefle gönderildi ya da ya da getirildi. İlk insan aynı zamanda Allah'ın peygamberiydi. O zaman bütün insanlar peygamber torunudurlar. Fakat önünde meleklerin secde ettiği ilk insanın torunları yazık ki zaman zaman şeytanı utandıracak kötülükler yapabiliyor. Adem ile eşi Havva önce cennete konulmuşlar. Fakat yasaklanmış ağacın meyvesinden yiyince cennetten çıkarılmışlar. Allah'ın emrettiği secdeyi yapmayıp isyan eden şeytan da Allah'ın rahmetinden ebediyen kovulmuş biliyorsunuz. Fakat insan hatasından dolayı tövbe ettiği halde şeytan böbürlenmiş, tövbe etmemiştir. Allah'tan af dilememiştir ve insanı yolundan çıkarmak, sapıklıklara sürüklemek için and içmiştir. O yasak ağacın meyvesinden yemelerinde şeytan sağlamıştı zaten değil mi amca? Evet yavrum. Şeytan önce Hazreti Havva'yı o da eşini kandırdı. Fakat tövbe ile ikisi de Allah'a döndüler. Böylece insana tövbe yolu öğretildi. Şeytanın ellerine bırakılmadı yani. Onun için tövbe imkanı varken şeytana teslim olanlar kendilerine yazık ederler. Allah. İnsana önce cenneti tanıtmıştı. Bir de imtihan yaptı ve Hazreti Adem ile Hazreti Havva yeryüzüne gönderildiler. Karşılaştıkları meseleleri Hazreti Adem Allah'a arz ediyor, çözümlerini öğreniyordu. Cennetteyken her şey kolaydı, çalışmaya gerek yoktu. Ama ama dünyada geçinebilmek için çalışmak gerekiyordu ve zaman akışına başladı. Hazreti Adem ile Havva validemizin çocukları olmaya başladı. Havva anamız ikiz doğum yapıyordu. Biri erkek biri kız. Bu çocuklardan çoğalma uzayıp gitti. Hazreti Adem bin yıl gibi uzun bir ömürden sonra dünyadan ayrıldı. Artık her doğan ölecekti. İlk insan cenneti tattığı için ondan sonraki bütün insanlar özlerinde bir cennet özlemi taşıyacaklardı. Kendisi sonlu da olsa sonsuza inanacaktı. Çirkin de olsa güzeli isteyecekti. Ham da olsa olgunu isteyecekti. Sonlu ömürde sonsuz arzular taşıyacaktı. Allah'tan ölüm emri gelince Hazreti Adem, İblis kıyamete kadar yaşayacak, beni görürse sevinmez mi demişti. Hazreti Allah'ın cevabı şöyleydi. Allah ama sen cennete gideceksin, şeytansa insanlar sayısınca ölüm acısı tadacak buyurdu. Şeytanın işi gerçekten zormuş babaanne. Hmm. Hazreti Adem yaradılan ilk insandı. Eşyanın bilgisini ilk o öğrendi. Cenneti ilk tanıyan o oldu. İlk hata eden ve ilk tövbe edendi. İlk aileyesi, ilk peygamberdi. İlk devlet kurandı. İlk selamlaşandı. Toprağı ilk işleyendi. Evlat acılarını ilk duyandı. İlk gülen, ilk ağlayandı. Şeytanla ilk savaşandı. O ilk kumandandı. İlk insan, ilk peygamberdi. Yani yani çocuklar insan ...peygamber olarak dünyaya geldi. Meleklerin secdesiyle şereflendi. Şeytanın oyunuyla akıllandı. İnsanlar zaman içinde çoğalıp yeryüzüne yayıldılar. Sayısını ancak Allah'ın bildiği kadar peygamber gönderildi insanlara. Ama bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam... ...bütün peygamberlerin de peygamberidir değil mi amca? Hala yatmayı düşünmüyor musunuz? <Gülüyor> Çocuklar bilir. E ama sen biraz sonra gece namazına kalkacaksın. Yengemle annem yatakları hazırlamış baba. Öyleyse şimdi yatalım, yarın devam edersiniz. Yatarken abdestli yatmayı düşünüyor musunuz? <Gülüyor> Namazda Namazı da tabii, tabii. Sizlerle huzur buluyorum. Allah hepinizi... İki cihanda aziz eylesin. Amin. Amin. Ya Rabbi şu peygamberimizi bir görmek mümkün olsa o kadar özledim ki. Hadi bakalım çocuklar. Sabah namazının vakti sınırlıdır. Abdest almak için sıraya geçin. Hadi hadi hadi yavrularım. Şeytanın üzerinize örtüceği telli yorganı aldırmayın. Kırın şeytanın bacağını. Hadi bismillah. Peygamberimiz rüyada görülür mü babaanne? Görülür yavrum görülür. Çok sevilir, çok özlenir. Yürek onun için tam yanarsa görülür. Bana peygamberimizi anlatır mısın babaanne? Namazlarımızı kılalım. Hep beraber oturup sohbet ederiz. Hepinize de anlatırım olur mu? Olur babaanne. Sen babamlarla camiye gitmesin. Gidemeyecek misin? Gideceğim. O zaman davransana. Buyur. Abdest alma sıramı sana veriyorum. Teşekkür ederim. Namazdan sonra güneş doğana kadar zikir ve tesbihle meşgul olmak güzelmiş değil mi babaanne? Evet yavrum. Baksana annenle yengen çoktan başlamışlar. Güzel bir kahvaltı oldu yenge eline sağlık Allah bereketini arttırsın Babamlar gidince anlatacaksın değil mi baba Merak etme anlatacağım Hayırdır yeni planlar yapıyorsunuz galiba e İstersen sen de kal dinle ha? <gülüyor> Hazır mıyız abi çıkıyor muyuz Çıkalım hadi Allah'a ısmarladık güle güle. Güle, güle güle güle Ben de Evet sevgili yavrularım. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü sizin sayenizde ömrüm anlam kazanıyor. Sağ olun. Estağfurullah, Estağfurullah baba. Oğlum, Peygamber Efendimizi çok merak ediyorsun değil mi? Aslında Peygamber Efendimizin hayatı hakkında bilgileriniz var. Ben bunu biliyorum. İsterseniz çocuklar gene hep beraber anlatalım ha. Siz bildiklerinizi anlatın, ben noksanlarını tamamlayayım. Ne dersiniz? Ben başlayabilir miyim? Bugün en... ikinci gün olduğuna göre hala misafir sayılırsınız. <gülüyor> Buyurun hanımefendi. Üç gün bitince söz hakkı vermeyecek misin yani? Bakma öyle dediğine. Aslında çok saygılı, çok merhametlidir. Müslümandır yani. Tabii Teşekkür mi? ederim. Hadi bakalım. Peygamberimiz Arabistan'daki Mekke şehrinde doğdu İsmi Muhammed'dir Diğer isimleri Ahmet, Mahmut, Mustafa'dır Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine'dir Doğumundan iki ay önce babası vefat etmiş, dedesi Abdülmuttalip tarafından büyütülmüştür Annesi ona emzirmek için Halime isimli bir süt anneye teslim etti Halime'nin yanında iki sene kaldı. Süt Hı. annesinin evinde müthiş bolluk olmuş değil mi babam? Evet yavrum evet. Daha bebekliğindeyken Efendim. bambaşkaymış. 6 yaşındayken annesi 8 yaşındayken dedesi vefat etmiş. Dedesinin ölümünden sonra amcası Ebu Talib'in yanında kalmaya başladı. Ebu Talip onu kendi çocuklarından daha çok severdi. Bir ara amcasının koyunlarını güderek o da diğer peygamberler gibi çobanlık yaptı. Bütün peygamberler çobanlık yapmış mı? Evet yavrum. Özellikle koyun çobanlığı. Galiba 13 yaşlarındayken amcasıyla birlikte alışveriş yapmak için Şam'a gitmek üzere yola çıkmışlar. Busra denilen yerde Bahira isimli bir din adamı ile karşılaşmışlar. Bahira efendimizin son peygamber olacağını bilmiş. Belki zarar verirler diye Şam'a gitmesine razı olmamış. Peki nereden bilmiş? Yani amcası bilmiyor. Mekke'den çok uzakta olan bir din adamı biliyor. Nasıl oluyor bu? He şimdi Çocuklar Bahira samimi bir din adamıymış. Hazreti İsa'ya bağlıymış. İncil'den Hazreti İsa'dan sonra bir peygamberin daha geleceğini, isminin de Ahmet olduğunu öğrenmiş. Tamam peygamberimizin bir ismi de Ahmetli değil mi? Sonra bazı peygamberlik işaretlerini de biliyormuş Bahira. Mesela, mesela o yakıcı çöl sıcağında bir bulutun devamlı peygamberimizi takip ettiğini görmüş. Dikkat etmiş bulutun kimi takip ettiğini iyice anlayınca yanına çağırmış. Peygamberimiz gelince sırtını açmış, iki kürek kemiğinin arasında peygamberlik mührünü görünce sarılıp öpmüş... ...ve amcası Ebu Talib'e gelmesi beklenen peygamberin bu olduğunu söylemiş. Efendimizin gençlik yıllarında böyle garip olaylar birbirini izliyormuş. 17 yaşında yaptığı ikinci yolculuğunda Bahira'nın yerinde Nastura isimli bir din adamı varmış bu sırada. Nastura da Bahira'nın söylediklerini söylemiş. Peygamberimizin gençliği de çok güzelmiş... Her hareketinde dürüst ve tertemizmiş. Hiç yalan söylediğini işiten olmamış. Herkesin sonsuz itimadını kazandığı için Mekke'de halk ona el emin lakabını vermiş. Evet 25 yaşındayken Mekke'nin en zengin en namuslu kadını olan Hazreti Hatice'nin ticaret kervanına başkanlık etmiş. Bu ticaret çocuklar çok karlı çok bereketli olmuş. Sonunda Hazreti Hatice ile peygamberimiz evlenmişler. Hazreti Hatice 40. Peygamberimiz o zaman e, 25 yaşındaymış. Dört kız, iki oğlu. Hazreti Hatice validemizden olmuş değil mi baba? Evet yavm, evet. Yalnız Maria isimli bir başka hanımdan da İbrahim isimli bir oğlu olmuş. Erkek çocukları hep küçükken vefat etmişler. Kız çocuklarının hepsi büyüyerek evlenmişler. Ha. Peki peygamberimizin çocuklarının isimlerini kim söyleyebilir? Hı? Hala misafir bulunduğuma göre bu söz hakkını bana lütfeder misiniz? <gülüyor> bu defa ben söylemek istiyorum hanımefendi O zaman buyur Tam tam iyi bildiği bir konu çıkmışken bırakalım konuşsun küçük Çocuklar, benim yapmıyorum. Siz sanki her şeyi biliyorsunuz <gülüyor> Neyse sayıyorum Hadi bakalım Erkek çocukları Kasım ve Abdullah Kız çocukları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma Diğer erkek çocuğunda babaannem söylemişti. Evet, evet e, efendimizin gençlik yıllarında gerçekten güzel olaylar da olmuş. Bir keresinde kabe tamir ediliyormuş. Sıra cennetten gelen hacarül esvedi yerine koymaya gelmiş. Sen koyacaksın, ben koyacağım diye Mekke halkı birbirine düşmüş. Sonunda efendimize başvurmuşlar. Onu hakem tayin etmişler. O da mübarek taşı bir bezin üzerine koymuş. Her kabileden bir kişiyi çağırıp bezin uçlarından tutmasını söylemiş. Çocuklar böylece Hacerül Esved'i bütün kabileler birlikte yerine kaldırmışlar. En sonunda da yukarı çıkıp duvardaki yerini efendimiz koymuş. ...böylece kan dökülebilecek kadar büyük bir anlaşmazlığı halletmiş değil mi babaanne? Çocukluğunda de. da, gençliğinde de, peygamberliğinde de hep rahmetmiş mübarek. Mekke halkı o zamanlar putperestmiş. Yani Kabe'ye diktikleri çeşitli heykellere tapıyorlarmış. Fakat peygamberimiz hayatının hiçbir döneminde putlara takmamış. O putları yıkmakla görevliymiş. İnsanların sapıklığından, vahşiliğinden son derece ıstırap duyar, zaman zaman insanlardan ve şehirden uzaklaşır, kendi kendine düşüncelere dalardı. En çok gittiği yerde Mekke'nin üç mil yukarısında Hira Dağı'ndaki ıssız mağaraydı. Bilhassa Ramazan aylarında hep oraya giderdi ve ibadet ederdi. Sık sık gözlerine melekler gözüküyordu çocuklar. Bazen ağaçlardan bile sen peygambersin. ...şeklinde sesler işitiyordu. O zaman insanlardan başka her şey onun peygamber olacağını biliyormuş. 610 senesinin Ramazan ayında yani 40 yaşındayken... ...gene Hıra Dağı'ndaki mağarada ibadetle meşguldü. Bu defa meleklerin büyüklerinden Cebrail aleyhisselam gözüktü kendisine ve ilk vahyi getirdi. Peygamberlik görevini açıkça tebliğ etmiş oldu. Efendimiz titreyerek evine geldi. Olayı Hazreti Hatice validemiz anlattı. Hazreti Hatice validemiz hemen iman etti. Mekke döneminde Efendimizin yar ve yardımcısı oldu. Peygamberimiz Medine yıllarında da Hazreti Hatice validemizi hiç unutmamış. Onun yeri ayrıymış. Bütün malını peygamberimize vermiş. Herkes onu yalanlarken o ilk iman eden olmuş. Ya öyle öyle Mekkelilerin dedikodularına baskılarına da hiç aldırmamış. Bunu biliyor musunuz? Sonra sonra Hazreti Ebu Bekir'e sonra Hazreti Ali ve evlatlığı Zeyde Müslümanlığı anlattı. Hepsi hiç tereddüt etmeden Müslümanlığı kabul ettiler. Hazreti Ali çocuk yaştaydı. Bir ara babasına danışıp öyle Müslüman olmayı düşünmüştü. Sonra da kendi kendine, Allah beni yaratırken babama sordu mu? Allah'a ibadet etme konusunu ben niçin babama soracakmışım diyerek iman etmişti. Ne güzel, Hazreti Ali Efendimiz de çok akıllıymış. <gülüyor> Peygamberimiz önce kendisine en yakın olanlara peygamberliğini anlatmış değil mi baban? Ya. Önceleri İslam'a davet biraz gizli yapılıyor Evet kızım, evet, evet. Üç sene kadar davet gizli yapıldı. Sonra Allah İslamiyet'i açıktan açığa anlatmayı emredince, Efendimiz Mekke halkını topladı. Onlara pek güzel sözler söyledi. Taşlardan... Tahtalardan yapılmış putların insana hiç fayda vermeyeceğini, onlara tapınmanın gereksiz ve ve nasıl söyleyeyim anlamsız olduğunu anlattı. Bir olan ve her şeyi yaradan Allah'a ibadet etmeye çağırdı onları. Fakat anlamadılar. Çoğu bu sözlere kızdılar. E, galiba amcası Ebu Leheb'le karısı çok kötülükler yapmışlar. Tevbe Suresi de onlarla ilgili nazil olmuş. Peygamberimiz ve ilk Müslümanlar bütün bu baskılara rağmen yine de güçlenmişler, çoğalmışlar değil mi? Bir gün Mekke'nin ileri gelenleri, belki ileri gidenleri desek daha doğru olacak. Ebu Talib'e gelmişler. Peygamberimizin İslam dinini yaymaktan vazgeçmesini istemişler. Hatırı sayılır, yüklü dünyalıkta teklif etmişler. Fakat Ebu Talib durumu anlatınca, Efendimizin cevabı şu olmuş. Ben bu görevi Allah'tan aldım. Ne yapıyorsam onun emriyle yapıyorum. Kendiliğimden yaptığım hiçbir şey yoktur. Onlara söyle bir elime güneşi, diğer elime ayı verseler gene de bu vazifeden geri kalamam. Ya başarırım ya da ölürüm. Peygamberimizin her hareketi Allah'tan gelen vahiyle oluyormuş. Hep Allah'ın kontrolindeymiş. Ebu Talip ne demiş peki babaanne? Ha, sen işine bak oğlum demiş. Ben hayatta kaldıkça kimse senin kılına bile dokunamaz. Fakat İslam'ı kabul edemeden ölmüş. Çocuklar ilk Müslümanlara çok ağır işkenceler etmişler. Özellikle Bilali Habeşi, Ammar, Suheyb ve Habbak gibi kimsesiz Müslümanlara etmediklerini bırakmamışlar. Fakat onlar da işkenceleri aldırmadan Allah demişler. Onların imanda sebat etmeleri kafirlerin moralini bozmuş. Bunların inandıkları doğru olmasa bu işkencelere dayanamazlar demeye başlamışlar. En azılı kafirler bile gizli gizli peygamberimizin sohbetlerini dinlemeye giderlermiş. Çocuklar hem de nasıl biliyor musunuz? Çok çirkin bir şekilde yani pencere dinleyerek. Sohbet çok güzel ama müsaade ederseniz biz annemle çarşıya çıkacaktık. Bir şeyler alacaklardı bana. Ben de geleceğim. <gülüyor> ben de kuşluk namazımı kılayım. Ben de arkadaşlarımın yanına gideyim bari. Peygamberimize neden en çok yakınları zulmetmiş? Zulmedenler olduğu gibi yardımcı olanlar da varmış oğlum. Mesela bir gün Ebu Cehil çok ağır sözler söylemiş. Efendimiz'i üzmüş. O sırada arslan avından dönen amcası Hamza bunu duymuş... ...ve Ebu Cehil'in başına elindeki yayla vurarak kafasını yarmış. Oh iyi olmuş. Sonra da peygamberimize gelerek Müslüman olmuş. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunu biliyor musunuz? Peygamberimizi öldürmeye karar vermiş... Yolda giderken Müslümanlardan Hazreti Nuaym'a rastlamış. Nuaym sen önce kız kardeşinle eniştenin Müslüman olduğunu biliyor musun? deyince öfkelenip yolunu değiştirmiş. Tam Kur'an'dan ayetler okuyorlarken kız kardeşinin kapısına gelmiş. Dışarıdan sesleri işitmiş. O içeri girene kadar Kur'an ayetlerini saklamışlar. Hazreti Ömer öfke içinde ne okuyordunuz az önce? demiş. Gizlemeye çalışmışlar ama olmamış. Ömer kız kardeşini tokatlamış. Kardeşinin ağzından kan gelmiş ama kararlı bir şekilde biz Müslüman olduk ey Ömer öldürsen bile dönmeyiz demiş. Bu kararlılık karşısında Ömer'in iradesi çözülmeye başlamış. Okudukları Kur'an ayetlerini görmek istemiş. Birlikte okuyunca ağlamaya başlamış. Gönlündeki buzlar erimiş erimiş ve Peygamberimizi öldürmek için yola çıkan Ömer Müslüman olarak Efendimizin huzuruna varmış. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü anne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek Müslümanların arasına katılmış. Onunla birlikte Müslümanların sayısı 40 kişi olmuş. Topluca gidip kafirlerin gözleri önünde Kabe'de namaz kılmışlar. Bu ilk Müslümanların açıkça kıldıkları ilk toplu namaz olmuş çocuklar. Kafirlerin aklı başından uçmuş. ...Hazreti Ömer'in bir meydan okuması varmış ki... ...dillere destan... Ya çocuklar bu arada bir grup Müslüman... ...işkencelere dayanamayarak Habeşistan'a hicret etti. Peygamberimiz hiç çılgınlık göstermeden... ...İslam'ı anlatmaya devam ediyordu. Allah'tan gelen emirleri bir bir anlatıyordu. Kur'an'ı dinleyenler hayran oluyor... ...çok geçmeden Müslümanlığa giriyorlardı. Müşriklerin ve kafirlerin gayretleri... ...hep boşuna gitti. Allah'ın izniyle Müslümanlar galip geldi... Mekke kafirleri bir ara Müslümanlarla her türlü alışverişi, alakayı kestiler. Üç sene peygamberimiz ve arkadaşları çok sıkıntılı günler geçirdiler. Peygamberliğin 10. yılında bu abluka kaldırıldı ama o yıl Hazreti Hatice Vardemiz Ebu Talip dünyadan ayrıldı. Peygamberimiz çok sevdiği, dayanağı olan bu iki insanı kaybedince çok üzüldü. O yıla hüzün yılı denildi. Bu defa dine davet için Taif şehrine gitti. Orada akrabaları vardı, belki onlar Müslüman olup Allah davasına yardımcı olurlardı. Biliyorum baba. Taif'te peygamberimizi taşı tutmuşlar. Yollarına dikenler döşemişler. Mübarek ayakları yürüyemeyecek kadar yaralanmış. Yolda bir bağ sığmış ve dua etmiş anne lütfen o duayı söyler misin? Önemli olan yönü şurası. Kimseye beddua etmiyordu. Allah'ım bu insanlara hidayet nasip et. Çünkü onlar benim kim olduğumu bilmiyorlar. Bilseler böyle yapmazlar. Bana ancak sen yardım edersin. Onlara da anlatmama nasip et diyordu. Mekke'ye dönünce kafirler bayağı ileri gittiler değil mi ağabey? Yanılmıyorsam bir gün kâbede namaz kılarken üzerine... ...yeni kesilmiş bir devenin işkembesini atmışlardı. Böylece boğmak istemişlerdi de Hazreti Ebubekir yetişmiştir. yetişmişti. Ha, Rabbim Allah'tır dediği için bir adama öldürmek mi icap eder diye kafire çıkışmıştı. Karşı gelenler kendilerine çok yazık etmişler babaanne. İslam'ın yayılışını durdurabilmişler mi? Hem de her geçen gün bilenerek, güçlenerek yayılmış. O en sıkıntılı günlerde Allah'ın efendimize eşsiz bir lütfu olmuş. Zamandan ve mekandan münezzeh olan Allah, Habibini katına davet etmişti. Bildim. Miraç olayı değil mi? Ben benim uludur, Abdullah'ın oğludur. Güzel adı Muhammed, yolu Allah yoldur. Annesi bir amine, nur yadı can evine. Gördü tatlı rüyalar, imrendi gök zemine. Hak dindirir her yası. Dedesiyle amcası hemen kanat geldiler. Büyüdü gonca Güneşine deyince peygamberlik verildi. Allah birdir deyince külplar yere serildi. Herkes kördü, sağırdı, gelin diye bağırdı. Hakkın doğru yoluna insanları çağırdı. Doğdu Hakkın güneşi, doğmadı hiçbir eşi. 571 yılı söndü şirkin ateşi. Yastı altı yaşına, kaldı bir tek başına, inci gibi annesiz, üzüntüler boşuna. Sürü sürü gümraha karşı duran o oldu, insanları felaha kavuşturan o oldu. 23 yıl didindi, taşı yastık edindi, aydınlattı cihanı, getirdiği hakti. Allah kudreti sonsuz olandır. Onun her şeye gücü yeter. Zaman ve mekan boyutu bizim içindir. Rabbim dilerse insan gücüyle milyarlarca yılda gidilemeyecek mesafeleri bir anda aldırır. Miraç gecesinde de böyle olmuş. Kabe'den Mescid-i Aksa'ya geldiğinde bütün peygamberlerin ruhuna imam olarak namaz kıldırmış. Onun için peygamberimiz bütün peygamberlerinde önderidir değil mi baba? Evet yavrum. Peygamberimizde hak din tamamlanmıştır. Miraç gecesi Recep ayının 27. gecesiydi galiba. Evet oğlum evet Recep ayının 27. gecesi. O gece Allah peygamberimize cenneti, cehennemi, semaları ve daha birçok yerleri göstermiş. Tabii kafirler buna inanmamışlar üstelik alay etmişler. Müslümanlarsa Allah'ın kudretinin sonsuz olduğunu bildiklerinden imanları kuvvetlenmiş. Mekke'de bunlar olurken Medine'den birçok kimse Müslüman olmuştu. Hac zamanında Akabe denilen yerde peygamberimizle görüşerek onu Medine'ye davet etmişler. O sıralarda Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'la birlikte birçok Müslüman da Medine'ye hicret etmiş. Bazı Müslümanların göç etmesine ise kafirler engel olmuşlar. Müslümanlığın Medine'de uygun bir zemin bulması kafirleri ayrıca korkutmuş. Çünkü Medine Şam tarafına doğru uzanan ticaret yolu üzerinde önemli bir şehirmiş. Efendimiz'i ortadan kaldırmaya karar vermişler. Pusu kuracaklar, her kabileden seçilen birer serseri hep birden saldıracak... ...böylece birlikte öldürmüş olacaklarmış. Kalleşler teker teker de gelmiyorlar. Kan davasını önlemek için böyle yapıyorlarmış akıllım. Bütün kabileler öldürmüş olursa... ...peygamberimizin yakınları bütün kabileleri karşılarına alamasın diye. O akşam üzere peygamberimiz de Hazreti Ebu Bekirle hicret emri almış, yola koyulmuştu. Kafirler saldırdıklarında Efendimizin yatağında Hazreti Ali'yi buldular... Hazreti Ali peygamberimize bırakılmış emanetleri yerlerine teslim ettikten sonra Medine'ye gidecekti. Kafirler e, peygamberimizin evinin çevresini sarmış pusu kurmuşlardı. Çıkar çıkmaz öldüreceklerdi. Efendimiz Yasin suresini okuyarak kafirlerin arasından çıkıp gitti. Kimse onu göremedi. Allah o anda bütün kafirlerin gözlerini perdeli vermişti. Allah için güçlük mü var? Peygamberimizle Hazreti Ebu Bekir Sevr Dağı'ndaki mağarada üç gün güzlendiler çocuklar. Bu arada bütün ipini koparan peygamberimizi yakalamak için yola düşmüştü. Biliyor musunuz mağaranın girişine bir örümcek ağ kurmuş bir güvercin de yuva yapıp yumurtlamıştı. Güvercinle örümcek Allah'ın emrini hemen yerine getirmişler Hı -hı. demek. Kafirlerse mağaranın ağzındaki örümcek ağını görünce içeri bakmadan dönüp gittiler. Hazreti Ebu Bekir ise görürler de peygamberimize bir şey olur diye hayli korkmuştu. Efendimiz ise Allah'ın kendisine bildirmesiyle korkma, üzülme, Allah bizimle beraberdir diyordu. Bu yolculuk sırasında süraka peygamberimize yetişmiş fakat Allah'ın kudretiyle atının ayakları kumlara saplanıvermişti. Birkaç kere hamle yapmış, aynı şekilde atı kumlara saplanınca korkmuş, efendimizden yardım istemişti. Peygamberimiz kendisini kurtarınca geriye dönüp, ...yolda gördüklerini geri çevirmişti. Medine'de bekleyenler enteresandı çocuklar. Gözleri Mekke tarafındaki ufuktan bir türlü ayrılmıyordu. Kuba mevkiinde konakladıklarında... Hazreti Ali de kendilerine yetişti. Sene 622... ...Eylül ayının 20'si... ...ve e, günlerden pazartesiydi. Peygamberimiz o sırada 53 yaşındaydı. Evet, evet e, Kuba'da bir mescid yapıldı... Mescidin inşaatında peygamberimiz de bizzat çalıştı. On gün kadar burada kaldılar. Çeşitli yerlerden gelenler burada peygamberimizi ziyaret ettiler. Ve ilk cuma namazı Kuba'dan gelen Medine'ye giderken... ...Ranuna Vadisi'nin ortasında cuma mescidinin bulunduğu yerde kılındı. Medine'de karşılanış harika olmuş. Bir de şiir şey söylemişler o gün. Defler çalmışlar. Bantta vardı. Kolay bulabilir misin? Hemen. yeter, yeter teşekkür ederim çocuklar. Müslümanlar o gün bayram ettiler. Bu büyük olaya hicret denildi. Peygamberimiz Medine'de biliyorsunuz Ebu Eyyub el Ensari'nin evine misafir oldu ve 7 ay kadar orada kaldı. Medine'li Müslümanlar Mekke'den göç eden muhacirlere çok yardım ettiler çocuklar. Bu sebeple kendilerine ensar adı verilmiştir. Mekke'li Müslümanlarla Medine'li Müslümanlar kardeş oldular. Medineliler seve seve mallarının yarısını Mekke'den gelen kardeşlerine verdiler. Mescidi ebevi bu sıralarda yapıldı değil mi babaanne? Ebu Eyyub el Ensari'nin evinde kalınırken bir yandan da mescitle Efendimizin evi inşa edildi. Mescidin bir yanı ev, öbür yanı ise garip Müslümanların yatıp kalktığı, ilim öğrendiği suffeydi. Sadece, sadece bir gölgelikti yani. Ebu Hureyre suffe asabındanmış. Nereden öğrendin? Babaannem anlatmıştı amca. Değil mi babaanne? Hem... Peygamberimizden çok hadiste rivayet etmiş Maşallah Belki siz bu anlattıklarımızı biliyorsunuz Ama hepsini değil İnsan çok iyi bildiği şeyleri bile dinlerken Bazen yeni yeni ufuklar keşfedebiliyor Daha önce fark etmediği bazı şeyleri fark edebiliyor biliyor musunuz? Gerçekten öyle kızım Benim için de öyle oluyor Mekke kafirleri düşmanlığa devam ettiler Medine yakınlarına kadar gelerek Müslümanların mallarını alıp götürdüler çocuklar Bu sebeple peygamberimiz küçük birlikler kurdu Medine dışında düşmanı kontrol etmeye başladı. Devlet olunca artık düzenli birlikler, ordular da kurulur. Kafirler Medine'ye göç eden Müslümanların Mekke'de kalan mallarını talan edip yakınlarına ağır hakaretler edince Allah tarafından savaş için izin verildi. Müslümanların kafirlere karşı mallarını ve canlarını korumak için silah kullanmalarına izin verildi yani. Peygamberimizin Medine'ye gelişinin ikinci yılında, Ramazan ayının 17. günü, Medine'ye 80 mil uzaklıkta bulunan Bedir köyü yakınlarında Müslümanlarla Mekke kafirleri arasında çok çetin bir savaş oldu çocuklar. Müslümanlar 313, kafirler 1000 kişi kadardı. Allah'ın yardımıyla Müslümanlar galip geldiler. Mekke'nin azılı kafirleri öldürüldü. Müslümanlardan 14 şehit verilmesine karşılık Mekkeli müşriklerden 70 kişi öldü. 70 kişi de esir alındı. Bu savaşta meleklerin Müslümanlara açıkça yardım ettiği anlatılıyor. Kafirler karşılarında çok büyük bir ordu görmüşler, şaşırıp kalmışlar. Esirler Müslüman çocuklarına okuma yazma öğretmek karşılığında mı serbest bırakılmıştı? Ah, bakın, bir kısmı kurtuluş parasını ödemiş... ...parası olmayanlar da Müslüman çocuklara okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmıştı. Esasen çocuklar bunların çoğu İslamiyet'i yakından tanıyınca gerçek anlamda kurtuldular. Yani Müslüman oldular. Bedir Savaşı'nın yapıldığı yıl Müslümanlara namaz kılacakları zaman... ...Kudüs'e değil de Kabe'ye dönmeleri emri gelmiş... Ayrıca oruç zekat ve fıtır sadakası emredilmiş Bayram namazı kılınmaya o yıl başlanmış Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali Efendimiz bu senede evlenmiş Peygamberimizin kızı ve Hazreti Osman Efendimizin hanımı Rukiye Bedir Harbi haberinin Medine'ye geldiği gün vefat etmiş Evet e, Bedir zaferiyle ile Mekkeli kafirler derslerini aldılar Fakat bu defa Medine Yahudilere huzursuzluk çıkarıyor Her fırsatta Müslümanlara kötülük yapıyorlardı ...huzur, güven ortamını çekemiyorlardı. Yahudilerle vatandaşlık antlaşması yapılmıştı. Ama uymadılar. İslam'ın gelişmesinden rahatsız oldular. Çok fazla kalleşlik yapmaya başlayınca da... ...Medine'den kovuldular. Mekke kafirleri de derslerini aldılar ama akıllanmadılar. Bedir'in öcünü almak için... Civar kabilelerden asker toplamaya savaş hazırlığı yapmaya başladılar. Ve 3000 kişilik bir orduyla tekrar Medine üzerine yürüdüler. Hicretin 3. yılı Şevval ayının 15'inde iki ordu Uhud dağı yakınlarında savaşa tutuştular. Bu savaş da pek çetin oldu. Bazı Müslümanlar peygamberimizin tembih ve emirlerini tutmadıkları için zor anlar yaşadılar. Peygamberimizin mübarek dişi kırıldı. Düşmanların kılıçlarla, oklarla, mızraklarla üzerine üşüştükleri anda bile o, Ya Rabbi milletimi affet çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar diye dua ediyordu. Gerçekten alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber. Uhud savaşında Müslümanlar 70 şehit verdiler. Bu savaşta Müslümanlar, 3000 bin kişiye karşı bin kişi olarak savaşmışlardı. Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hasan... ...Uhud Savaşı'nın olduğu sene doğmuş. Hanım'ı Rukiye vefat edince Hazreti Osman Efendimiz... ...yine Peygamberimiz'in kızı Ümmü ile bu sene evlenmiş. Nizami savaşlarla Müslümanları yenemeyeceğini anlayan kafirler... ...haince yollara yöneldiler çocuklar. Hicretin dördüncü yılında Efendimiz'i çok üzen olaylar oldu... Bir grup kafir peygamberimize geldiler. Müslüman olacaklarını, kendilerine Müslümanlığı öğretecek öğretmen vermesini istediler. Peygamberimiz de iyi niyetle 40'tan fazla Müslümanı onları İslam'ı öğretmek üzere gönderdi. Fakat kâfirler bu öğretmenlerin, bu Kur'an hafızlarının hepsini şehit ettiler. Racı ve Maune kuyusu isimli yerlerde meydana gelen bu hainlik Müslümanları çok üzdü. Kızım çay getirmeyecek misin? Getireceğim baba demleniyor. Anneler neden gelmedi? Yengemle birlikte bulaşıkları yıkıyorlar baba. Affedersin anne sözünü kestim. Ay yok baba. canım yok sözüm bitmişti oğlum. Mekkeliler intikam almak için ordu toplayıp Medine'ye yürüdüler. Peki Medine'den kovulan Yahudiler rahat durdu mu? Yahudiler esasen son peygamberin kendilerinden geleceğini ve onunla dünyaya hakim olacaklarını zannediyorlardı. O yüzden Müslümanlara çok kızıyorlardı. Hicretin dördüncü yılında... ...Beni Nadr Yahudileri ile savaş yapıldı... ...ve mağlup edildiler. İçkide bu sene de haram kılınmış. Aa. Çaylar geldi. Aa. Sağ Bir şeker daha bana yavrum. Sağ <gülüyor> Hicretin beşinci yılında... ...Mekke kafirleri... ...yeniden asker topladılar... Zilkade ayında Medine'ye kadar geldiler. Peygamberimiz ise Medine önünde hendek kastırdı. Kâfirler hendeyi aşıp şehre giremediler. Günlerce beklediler. Bir ara Medine içindeki Yahudiler ihanet ettiler ve cezalarını buldular çocuklar. Zaman zaman Mekkeli kâfirlerle çarpışmalar oldu. Medine esasen birçok bakımlardan zor durumdaydı ama Allah'ın yardımı erişti. Bir gece öyle bir rüzgar esti ki kafirlerin çadırları darmadağın oldu. Medine'yi alıp yerleşmek için geldiklerinden sürü sürü hayvanlarını da yanlarında getirmişlerdi. Fırtınayla her biri bir yana dağıldılar. Böylece kâfirler de dağılıp gittiler. Hendek kazasında beş Müslüman şehit olurken ancak dört kafir öldü. Kadınların kapanmaları bu senede emrolunmuş. Sonra teyemmüm emri bu yıl bildirilmiş. Mekke yılları bir başka zormuş. Medine yılları da bir başka. Müslümana bu dünyada rahat yok galiba. Durmadan, dinlenmeden Allah için gayret göstermişler. Cihat etmişler. Bir de Hudeybiye anlaşması olacaktı babani Müslümanlar Mekkelilerle savaş yapmamakta anlaşacaklar, zaman kazanacaklardı. Gerçekten de Hudeybiye anlaşmasından sonra tebliğ daha da geniş alanlara yayıldı. Müslümanlar daha çok kimseye İslam'ı anlatma imkanı buldular. Evet kızım evet bu hicretin altıncı yılıydı. Peygamberimiz Mekke'ye gidip Kabe'yi ziyaret etmeye karar vermişti. Silahsız olarak Kabe'yi ziyaret edeceklerini bildirdiler. Müslümanlar toplu halde Hudeybiye denilen yere kadar geldiler. Fakat Mekkeliler çok korktu. İki taraflı elçiler gelip gittiler, ziyaret ertelendi ve taraflar arasında az önce söylediğiniz Hudeybiye anlaşması yapıldı. İlk bakışta şartları Müslümanların aleyhine gibi görünüyordu. Fakat Allah'ın lütfu, kafirlerin istediği şartların hepsi kendi aleyhlerine döndü. Bu arada Peygamberimiz etrafa elçiler gönderdi. Hükümdarlara mektuplar yazarak onları Müslüman olmaya çağırdı. Hicretin altıncı yılında bir de Medine-Suriye yolu üzerindeki Hayber kalesi alınmış. Hazreti Ali bu savaşta kalkan elinden düşünce Hayber kalesinin kocaman demir kapısını eline almış. Kalkan gibi kullanmış değil mi baba? Allah'ın yardımıyla zafer Müslümanların olmuş. Bu defa Yahudiler de sinsi yollarla düşmanlıklarını sürdürmüşler. Ziyafet verip yemekle peygamberimizi zehirlemek istemişler. Ama mucize eseri peygamberimiz etin zehirli olduğunu fark etmiş ve başka Müslümanların da zehirlenmesini önlemiş. Evet o zehirli eti hazırlayan kadını bile affetmiş biliyor musunuz? Neyse hicretin 7. senesinde Müslümanlar 2000 kişiyle Mekke'ye gidip 3 gün Kabe'yi ziyaret etmişler. O sırada Mekke kafirleri evlerinden çıkıp şehir dışında Müslümanları seyretmişler. Ziyaret tamamlanınca hep birlikte hiç kimsenin malına zarar vermeden tekrar Medine'ye dönmüşler. Medine'ye vardıktan hemen sonra Halid İbni Velid ile Ambru İbni As gelerek Müslüman olmuşlar. Yemen'den Eş'ari kabile reisi Musa ile Yemen valisi Bazan da aynı sene iman nuru ile şereflenmişler. Peygamberimiz Busra valisine de elçi gönderip İslam'a davet etmişti fakat Busra emiri gelen elçileri öldürttü. Bunun üzerine 3 bin kişilik bir İslam ordusu Mu'te denilen yerde 100 bin kişilik Rum ordusu ile savaşa tutuştu. Müslümanlar kahramanca savaştılar. Esaptan pek çokları şehit oldu. Kumanda Halidübni Velid'e geçince İslam ordusu kendini toparladı. İki ordu da kesin galibiyet alamadan meydanı terk etti. Çocuklar o Hudeybiye anlaşması vardı ya on yıllığına yapılmıştı. Fakat Mekke kafirleri iki yıl dayanamadılar. Anlaşmayı tek taraflı bozdular. Ve hicretin sekizinci yılında Ramazan ayında on bin kişilik bir İslam ordusu Medine'den Mekke'ye hareket etti. Ordu Mekke'ye yaklaşırken Efendimizin amcası Abbas ve daha başkaları da gelerek Müslüman oldular. Ordu Mekke yakınlarında karargah kurdu. Her nefer ayrı ayrı ateş yakmıştı. Gece ordunun haşmeti bir başka güzeldi. Mekkeliler bu orduya karşı gelemeyeceklerini anladılar. Teslim olmaktan başka bir çare bulamadılar. Ebu Süfyan da Müslüman oldu. Hiç kimseye dokunulmadı. Yani birkaç küçük olaydan başka hiçbir şey görülmedi. O gün peygamberimiz çok güzel bir konuşma yapmıştı. Herkes huzur olmuştu. Bütün düşmanlıklar silinivermişti. Kabe'deki putlar kırılmış, Bilal-i Habeşi Kabe'nin damına çıkıp güzel bir ezan okumuştu. Mekke halkı grup grup gelip Müslüman oldu. Çevre kabileler de topluca gelip İslamiyet'i kabul ettiler. Yalnız Hevazin kabilesi Müslümanlara karşı silah sarıldı. Rüşem kabilesi de Hevazin'in yardımına koştu. Hüneyn Vadisi'nde yapılan savaşta İslam ordusu çok zor durumlara düştü. Pek çok Müslüman şehit oldu. Bir ara Peygamberimiz yerden bir avuç kum alarak düşmanın üzerine attı. İşte indi fırın kızdı, harp kızıştı buyurdu. Müslümanlar toparlanarak hevazindileri püskürttüler. Düşman selameti kaçmakta buldu ama evtas denilen yerde Müslümanların elinden kurtulamadılar. Oh, ama sen bunları çok iyi biliyorsun kızım. Hem de tek tek. Geçen hafta okulda hocamız anlatmıştı babaanne. Ha. Taze bilgiydi yani. İsterseniz devam et. Hay hay memnuniyetle. Babaanne sen devam et ne olur. Oğlum oğlum ablanın bilgileri tazecik sıcacık ama. Sabah kahvaltısında taze etmek nasıl güzel oluyor. He? Peki madem. <gülüyor> Hadi. Sonra İslam ordusu Taif üzerine yürüdü. Ve Taif bir müddet kuşatıldı. Peygamber Efendimiz Muaz İbni Cebel'i Kur'an'ı ve İslam dinini öğretmek üzere Mekke'de bıraktı. Kendisi de Medine'ye döndü. Artık bütün Arabistan peygamberimizin emri altına girmişti. Her türlü imkan elindeydi. İstese krallar gibi bir hayat sürebilirdi. Fakat dünyaya layık olduğu değeri vererek hep Allah için çalıştığı çalıştı. çalıştı. ...halifinden dokunmuş bir hasır üzerinde yatıyor. Mübarek yüzüne hasırın izleri çıkıyordu. Bu hali görenler ağlamaktan kendini alamıyordu. Oysa bize cennetin nimetleri yeter diyordu. Öyle değil mi kızım? Siz daha iyi bilirsiniz babaanneciğim. <gülüyor> Babaanne yanılmıyorsam Bizans üzerine bir sefer daha yapılmıştı. E, hani bir gün Bizanslıların Müslümanların üzerine... ...harp hazırlıkları yaptıkları haberi gelmişti ya. Tebük seferinden söz ediyorsun herhalde. Tamam tamam Tebük seferiydi. E, sen de biliyorsun kızım hatırlasan hani... ...büyük bir İslam ordusu Tebük denilen yere kadar gitmiş... ...düşmandan eser göremeyince Medine'ye dönmüştü. Efendimiz Medine'ye dönünce de çok sevdiği oğlu İbrahim... ...bir buçuk yaşındayken vefat etmişti. E, affedersin baba birden hatırlayamadım. Üzme kızım oğlum üzme. konuya da dalıp gidince birden toparlayamadı demek. Üzülme yavrum. Hicretin dokuzuncu yılında da Taif'ten bir heyet gelerek... Bütün taiflilerin Müslüman olacağını bildirmişti. Değil mi baba? Ya kızım ya. Efendimize önce eziyet eden taifliler sonunda topluca Müslüman oldular. Putlarını ise Ebu Süfyanla Mu'iraz Hazretleri kırdılar. Hicretin 10. yılı biraz duygulu çocuklar. Veda Haccı bu yıl yapıldı. Ünlü Veda Hutbesini yani veda konuşmasını Efendimiz bu hac sırasında yapmıştı. Bu arada yalancı peygamberler türedi. Miladın 632, Mekke'den Medine'ye hicretin 11. senesinde Peygamber Efendimiz hastalandı. Dermanı iyice azalmıştı. Mescide namaz kıldırmaya çıkamadı ve 3 gün Hazreti Ebubekir'i görevlendirdi. Baba, eğer uygun görürsen bu konunun burada kalmasını istiyorum. Çünkü Efendimizin hayattan çekilmesine gönlüm hiç razı değil. Lütfen çocuklar, Peygamberimiz her bakımdan örnek insandı. Her işini kendi görür. Bir yoksula sadaka vermek lazım gelse, kendi eliyle verirdi. Ev işlerine yardım eder, keçilerini sağar, elbisesinin sökük ve yırtıklarını kendi eliyle yamardı. Sonra devesini bağlar, gerekince onu görür, gözetirdi. Hiçbir işi hor görmezdi. Medine'de ve Kuba'daki mescitler yapılırken o bir amele gibi çalışmıştı çocuklar. Bütün hareketlerinde sadeydi. Bir odaya girdiği zaman oradakilerin ayağa kalkmasından hiç hoşlanmazdı. Kendisini bir köle bile çağırsa, yüksünmeden onun ayağına giderdi. Her tabakadan insanla bir arada oturup yemek yerdi. Bir toplulukta gerektiği zaman söz söyler, hiç boş konuşmazdı. Yolda yürürken yol arkadaşları önünden de arkasından da yürürlerdi. Zerre kadar benliği, bencilliği yokmuş demek ya. ki. Bizler de onun gibi olabilsek... Çocuklar, arkadaşlarını candan severdi. Onlara daima güler yüz gösterirdi. Arkadaşlarının küçük çocuklarını sık sık kucağına alır, okşar, severdi. Hiç kimseyi çekiştirmez. Dedikodu yapılmasını da hiç istemezdi. Gördüğü dostluğu, vefakarlığı asla unutmazdı. Yalandan, yalancılardan tiksinirdi. Çünkü Allah'ın Resulü'ydi değil mi babaanne? Evet... Düşmanlarına karşı bile cömert, civan mert davranırdı. Hiçbir zaman kendi nefsine karşı yapılan kötü hareketlerin öcünü almayı düşünmedi. Herkese adaletle muamele eder ve ettirirdi. Müslüman olsun, olmasın. Dost düşman ayırmadan herkesi adalet önünde eşit tutardı. Emrinde çalışanları hiç azarlamaz, kölelerini ilk fırsatta hürriyetlerine kavuştururdu. Çocuklar bütün hayatında bir kişiyi bile dövmemiştir. Misafirlerine kendisi hizmet eder, eğer sayı çok fazla olursa o zaman arkadaşlarından yardım isterdi. Kimseye acı söz söylemez, şiddetli, öfkeli lakırdı etmezdi. Kötü sözlere bile kötü sözle karşılık vermezdi. Onun doğruluğunda, eminliğinde, güvenilirliğinde, dürüstlüğünde bütün azılı düşmanları bile birleşirdi. Hiç kimse onun yalan söylediğini iddia etmemiştir. Sonra din işlerinde bir kusur görürse hemen hatırlatırdı. Herkesin dertleriyle dertlenir, herkese ilgi gösterirdi. Çocuklar onunla birlikte olmaya can verirdi. Çok özledim babaanne, şimdi efendimizi daha çok özledim. Öyle seviyorum ki. Eğer peygamber efendimiz gibi olabilsek, bu dünyada hiçbir problem kalmaz, inanın. Evet, şimdi hep beraber selavat-ı şerifi okuyalım, birer de fatiha okuyalım. Ne dersiniz? son peygamberi peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem uzuna yakın orta boylu endamı biçimi gayet uygun alnı açık büyücek başlığı hilal kaşlı değirmi yüzlü güzel iri kara gözlü uzun kirpikli çekme burundu kaşları birbirine yakın fakat arası açık. Omuzlarının arası ve göğsü geniş. Gümüş gibi saf boynu, uzun ve düzgün. Omuzları, kolları ve bacakları iri ve kalın. Bilekleri uzun, parmakları uzunca. Elleri ve parmakları kalınca, karnı göğsüyle bir hizada. Ne şişman, ne pek zayıf. Sıkı etli, ipek tenli, iri kemikli, İri gövdeli, güçlü, kuvvetli, tavanları ve avuçları çukur. İki küreğinin arasında peygamberlik mühürü, Kendisi de peygamberliğin mühürü. Her hareketi mutedil, yürüyüşü dost doğru ve sallanmadan. Ne pek hızlı, ne pek yavaş. Güler yüzlü, tatlı sözlü, yumuşak, alçak gönüllü, vakarlıydı. Salatü selam, ona, aline ve eshabına olsun. Osmanlı yayın evi sundu. Kasetlerle dinimi öğreniyorum.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 Kasetlerle Dinimi Öğreniyorum 1. Kaset İtikat 2. Kaset Abdest, Gusül ve Namaz 3. Kaset Mezheplerimiz ve İmam-ı Azam 4. Kaset Peygamberimiz Sayın İmiciler Bir kaset daha edinmek istiyorsanız Lütfen Yayın Evimizden isteyiniz. Osmanlı Yayın Evi Ticarethane Sokak Numara 14 bölü 2 Sultanahmet İstanbul saygılarımızla.